Ey sevde, ne oldu sana, niçin buraya saklandın, diye sorunca o, ey Allah'ın Rasulü, tek gözlü, dekkal, çıkmış, dedi. Hazreti Peygamber ise iki kere, çıkmamıştır, fakat kesinlikle çıkacaktır, buyurdular ve sonra da sevdeyi oradan çıkarıp üzerindeki toz ve örümcek ağlarını temizlediler.